Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar, Modern sabahlar devam 13 Şubat Dünya Radyo Günü Coşkularla kutlanıyor sevgili dinleyiciler Fahri Öğüş ve Oktay Demirci de stüdyomuza Geldiler onlar herhalde bu sabah önce Aile içinde küçük bir <gülüyor> Kutlama mı yaptınız <gülüyor> Beraber kutlamayı yaptık ya Oktay'la var ya Oktay'la mı yaptınız ya, <gülüyor> <gülüyor> mi Akşam yaptınız? ben Oktay'daydım <gülüyor> Abi sabah 12'den beri bak gece 12'yi bir geçti abi bir başladık biz bir başladık kutlamaya ya onu oğlum sabah saat 7'de artık kutlama en son yani bak nasıl? ben <gülüyor> hala uyanamadım yani öyle söyleyeyim yani ne, hala, eğlenceler zaman. abi eğlencelerden dolayı arayamadık fırsatımız olmadı ya, vallahi bir de Didam yok ya. Ha. Yani öyle olmayınca da böyle bir dalmış <gülüyor> bak de da oldu. O da oldu. oldu Olsa oldu. hatırlatıyor. Yeni var herkes vardı ya. Eski radyocular, e, yeni herkes radyocular, oldu, radyocu, ben radyocu olmak isteyenler. Abi sonuçta sen yani sonuçta sen bugün UNESCO'ya gideceksin ya abi. Hmm. O yüzden dinlenmiş olman O yüzden lazım. seni çağırmadık biraz bilerek. Ha. Yani senin hani izinde kafayla gittik. Beni hatırladınız mı sohbetlerde? Abi bir ara lafı falan geçiyor mu ne diyor ya... <gülüyor> zaten bana yeter <gülüyor> sonra zaten ege, ege falan diye konuştuk bir ha, Ondan şey sonra yaptım. kız Ege oldu kız Ege oldu, oldu. diğerine bizim öbür Ege mi diğerine giden hmm. hmm. Neyse sen değil misin yani. sen ne yaptın nasıl gidiyor kutlamalar boşver bir baya bir şey yaptık ya çıldırdık <gülüyor> ya? yani ya bir darbe daha oldu da ona gidiyor <gülüyor> <lüzum yok> yani. <gülüyor> ummadık yerden bir darbe daha aldı <gülüyor> geç ya öğlen ben de böyle Sen işte, ne yaptın nasıl geçti? Akşam? Sabah geldim ben. Sabah öyle, değil akşam ne yaptın? Akşam yattım attım hastaneye. O bürgeden ben bu gece hastayım ben. Hiçbir şeye dokunmayacağım. Hemen yatacağım dedim. Ben bu gece hastayım. Ben bu gece Her şeyi ütülen, ütüleri, her şeyi bıraktım. Bak ben bu gece hastamdan güzelmeyeceğiz <bir icimizi> bak bak faydin. <gülüyor> dedim dedim dinlemediniz. Ne oldu şimdi? Oo <gülüyor> hoşta anlatmışsınız. Sonra radyo geldim. Evet. Baktım kimse yok. Herhalde dedim sürpriz. Evet. Böyle şey yapıyorum böyle hani. Merak de belli ediyorum bir yerden çıkacaklar diye mi her sizin evdeymiş parti yani ya. Bizdeydi ya. Ama evet güzel, yani. güzel oldu. Ama Neyse ki... abi sonuçta seneye de olacak aynı parti. Çünkü... yani bir gün değil ki bu dünyada her yıl bir kere kutlanıyor sonuçta. Tabii yılda bir kere ama yani o da öyle bir şey var bir gün değil diyorsun ama yılda bir gün sadece. Evet tabii o kötü oldu. Neyse bak ama. ya kötü oldu diye bakma. Kötü diye oldu. iyi oldu diye bak bak. İyi oldu diye bak evet. Dünya zamanında yani. oldu yani. Evet, yani tam zamanında oldu. Doğru. Onu, Onu ya anlamadıysam ya. ben anlatırım sonra sana. Niye olmuş ya? O beni hatırlamamanızla aslında beni hep yani ben şöyle düşünüyorum. Ya. O kadar içinizdeyim ki, o kadar e, kalbinizdeyim ki Ay. yani bir arayıp da hatırlatmak aklınıza gelmiyor. Nasıl olsa hep yanımızda diye hissettiğiniz için beni aramıyorsunuz böyle. Bir şey söyleyeyim abi. mi ben sana? Aslında benim aklıma geldin. O şeyde kız Ege'den bahsedilirken aa Ege'den bahsediyorlar deyip gittim. Ondan sonra o sırada tam onların yanına giderken o konuşanların yanına giderken sen vardın aklımda. Ha, o sonra yer, işte kız Ege olduğu ortaya çıkınca unutmuşsun. Gitti. Evet işte. O, o, o da arada da... vardı ama aklımdaydın o arada da. Sonra işte bir eğlenceler girdi araya. Çok eğlenildi ya öyle böyle değil. Hadi ya ne kadar güzel Evde ya. havai fişek patlat patlatılır mı ya evde? Hadi ya. Çok Balkondan güzel Havai fişek şey patlattık yani. Ya çok güzel çok eğlendik güzel. ya. O şey var ya Çin şeyleri var ya Çin balonlarından uçurduk. Hmm. Çin balon uçurduk ya. Çin, Çin balon. balon. Çin balon. Domates salçaydı. Çin, <gülüyor> Çin, <bali tabi. gülüyor> Çin balon uçurup domates salçaydı. Valla çok güzel. Sonra da hep beraber arabalara binip Katoto Parkı'na gittik. <gülüyor> O da çok zevkliydi ya. Of vallahi yoruldum ya. Peki bir şey soracağım. Gece de hiç fotoğraf çektiniz mi? Oo. Evet. Birlikte çektirdiğiniz fotoğrafları benimle paylaşacak mısınız? Hem de nasıl fotoğraf çektirdik biliyor musun? <gülüyor> birlikte fotoğraf çektirdik. <gülüyor> İyi ben Photoshop'la kendim beklerim zaten ya. Çok güzel. Biraz ya. kenarında boşluk bıraktınız fotoğrafı. Abi fotoğrafları şey yaptık zaten Maalesef ya. Maalesef abi hiç kalmadı ya. O <gülüyor> <Güzel gülüyor> ya. <gülüyor> <Onu gülüyor> ya. Abi neden onu açıklayım ben sana? Masanı masa oraya koyunduk. Ta duvarın dibine gittik kalabalız. 15-20-30 kişi 30, var mıyız? 35 belki de bilmiyorum sizin de komşular falan da geldi o diye soru yani geldi. <gülüyor> Biz de radyocu olmak istiyoruz diyen herkese açıktık. <gülüyor> zaten da. şeyler geldi sırf bir ara Eskişehir'de beyazlı radyoculuk yapanlar onlar ayrı parti yapıp gece bir de onları uğradık. Abi bir de o varmış ya. Ha, evet doğru. Eskişehir'de radyocu... Ben de eski radyocuyum partisi vardı o çok eğlenceli. O Sonuçta o radyocuyum şey diyen adama sen radyocu değilsin diyemezsin, diyemezsin ki. Diyemezsin. Tabii ki. Diyemezsin. Almak zorundasın. Partiye fotoğrafta yer yok yani. Fotoğrafta evet. maalesef tam, tam kenarlardan şey yaptık. Tam kestik yani. Kestik. <gülüyor> kestik. Hay Allah. Ya. <gülüyor> Kesildi yani. Hay Allah. Aklımıza gelseydi benim o ara aklımdaydı ama Fahş senin gelmedi değil mi? Yok benim de böyle gelir gibi oldu. Tam ben o fotoğraf çekirken bir dakika bir dakika dedim ya. Evet ya o çok komikti <gülüyor> abi. Onu bir anlatsana. <gülüyor> Abi Onu şimdi... anlatmayın ya, canım çekmesin. <gülüyor> seneye gene yapın, tamam mı? Ya şimdi söylemeyin, Şimdi söylemeyin sürprizi kaçmasın. Ha. Seneye bir daha yapın o espriyi olur mu? Bir ya şey a... bir sene kaldı şurada. Seni... Çok şey. Şimdi... Tamam anlatma o zaman ya. Anlatma, anlatma, yok, yok. Ama oğlum vallahi bak. Ama bittik yani. Var ya bittik yani. Bittik resmen bittik yani. yani gülmekten ben artık kramp geçiyorum Bayağı bir kişi biliyor yani. Ama bugün değil, bugün, bugün değil mi dünya, dünya radyo günü? Bugün değil mi esasen? Bugün başladı zaten biz 12'yi geçer geçmez başladık işte. İstasyon kapattıktan sonra mı? Zeytin kaçta aldınız? Abi de kaçta aldın? Ben 1'de aldım. Ben sonra geldim bize. Ha, ha, anahtarı da verdin yani Fahir'e. Tabii canım o zaten var Fahire'de. Verdim ki <gülüyor> bende. <gülüyor> <gülüyor> benim elimde anahtarı var Fahire'de. Sana vermedim mi? Öne gel. 21 oldu bak oldu. Bak onda unuttuk ya. Doğum günümde onu, bana. Onu, onu doğum ya. bana evin Aa, anahtarını yani. verdi. Törenle. Abi çok güzeldi o da ya. Faik keşke söylemişsin senin adamın da doğum günü yaklaşıyor. Ha. Aa, doğum günü hediyesi. Ama sen zaten falan. olmaz ki. Şimdi <gülüyor> olmaz çıkardım. çünkü Didem yok abi Didem'e sormadan veremem. Hmm. Ben zaten Didem getirdi verdi. <gülüyor> <gülüyor> Düşün. olsun ya kahve düşün. falan içeriz burada da ben de öyle kutlarım diye düşünüyorum abi kahve içenek tabii nereye kadar ama neyse canım ay ama bizdeki kahve nasıldı hayır <gülüyor> ne kahvesiydi Etiyor Arap kahvesi <gülüyor> Arap kahvesi vallahi var ya kaçak değildi de o değil mi hayır abi ne kaça kaçak olan Viyana'dan aldığımız kahveyi tadlandırsın diye koyduk içine düşün harman yapmış of. ondan ben de içerim bir kahve, gün. kahve ya. harman abi yapmış. ondan Maalesef kalmadı ki dün bitirdik abi. Abi o fotoğraftaki herkes istedi ya. Öyle düşün. Birlikte çekirdiniz fotoğraftaki herkes. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun Fahir Bey. Ay, ne buyurayım ya. Heh, neyse ya şey buyuralım. Hay hayata buyuralım ya. Etkinlik haberleriyle ben başlamak istiyorum. Başlayalım bugün. Çünkü UNESCO'da bir etkinlik var. <gülüyor> Panel. Nedir? Ee, Türk radyo tarihinin... En önemli ismi Ege Kayacan'la buluşma diye bir isim koymuşlar. Kimler katılıyor bilmiyorum. Saçma ama bana da biraz. Dün bir de o, o, o mu konuşuldu ya? O hiç konuşulmadı Konuş... ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya, o hiç konuşulmadı. <gülüyor> evet, devam et, dinliyoruz abi. O var, ondan sonra, ondan önce saat 11'de e, TRT Ankara Radyosu'nda Türk Radyo Tarihinin en önemli ismi Ege Kayacan ve arkadaşlarının bir katılacağı bir yayın var. Siz, siz herhalde. Ha. Ben katılacağım ona öbür arkadaşları siz misiniz yoksa <gülüyor> Türk Liracık Tarihin en önemli ismi Ege'nin arkadaşları ve birlikte fotoğraf çektirdikleri diye özel bir yayın mı var aşağıda büyük salonlar var ya konser salonu orada belki yayın yaparsınız siz Olur abi yani e... Olabilir bana neden olmasın ama çok yorgunuz ya Valla ben <gülüyor> bugün çıkaramayacağım diye korkuyorum ya Yani bugün biraz şey olacak yani zor geçecek Kaçta çıkıyoruz biz? Ankara Radyosu'na 11'de mi? Nasıl yetişiyoruz? Nasıl yetişiyoruz değil de hangi frekansta, hangi kanalda daha doğrusu? Birlikte çektirdiğimiz bir frekansta. TRT FM mi, Radyo 1 mi? Mücella nerede yayın yapıyorsa. Tamam o zaman... Radyo 1'e yetişirsek FM'e yetişmemiz de herhalde bir 10 saniye falan sürer. Tamam peki o konuştuğumuz Neyi konuşmuştuk ben hatırlamıyorum. Kelimeleri söyleyecek miyiz? Ha tabii söyleyeceğiz. Kahkaha mi Şimdi onları bir hatırlayalım. Ne diyorduk? Ben döndüremedim. En zoru bendeydi abi. abi döndüremedim. Döndüremedim şeyde. Işte ben de birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar. Sen ben birlikte çektirdiğiniz foto. Evet. Sen mi diyeceksin? Ben, ben, ben o evet. diyecektim. Ben ne diyecektim ya? Ee, sen sen gene zor bir şey söyleyecektin ama. Döndüremedim. Birlikte çekti. Ha yoğun. Ben, yoğun, yoğun ben bu işte yoğum diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> Hayır, seninki de kolay değil ya. Vallahi zor evet. ama. Yani çünkü kimliğin ilgili Ama hepsinde bir şey var. Arıza var. Ben de sonuçta hani cümle olarak çok mantıklı bir görünüyor ama içinde fotoğraf diyorum. <gülüyor> Orada düzeltirlerse efem fotoğraf değil. Peki birbirimize fotoğraf. yardımcı olmak servis mi? Pas açmak mı? Pas, pas Siz pas yok zaten abi. edersiniz canım onun için yasaklayamayız ki burada. <gülüyor> yok ya öyle bir şey olmaz. <gülüyor> edersiniz yani. derken pas edersiniz adamım. Sonuçta abi ben senin de o lafa etmeni istermiyeyim. Çok yani, teşekkürler. Niye yani. ya pas açmayayım ki? Benim yani. ya da fahirenin, <gülüyor> senin ya da o şey e, sözü. Kullanmanı isterim. Bu arada 14 Şubat'ta da bir etkinliğimiz var. Dün böyle yayınımızın sonlarına doğru bahsetmiştik ama bugün bir hızlıca bahsedelim. Dünyada her 3 kadından biri hayatında bir kere şiddet görüyor ya da tecavüze uğruyor biliyorsunuz. O yüzden de 14 Şubat tüm dünyada One Billion Rising etkinliğiyle kutlanacak. Bu sefer kadınlar dans edecek. Ankara'da da iki yerde kutlanıyor, dans edilecek. Kottu'da. Aynen öyle. Hem Oddü'de hem de Kızılay Karanfil Sokak'ta. İkisi de saat 12'de başlıyor. Artık devam ettiği kadar. Belli bir şarkı var. Tek bir şarkı eşliğinde Hangi şarkı oldu edecekler. belli mi yoksa... Belli belli. çalırız biraz soru olması. Oralar. Hmm, herkes ee, pratik yapsın. Pratik yapsın. Kadına yönelik şiddete, tacize, tecavüze, enseste, seks köleliğine, kadın sünnetine, sünnetine ve her türlü insan hakkı ihlaline karşı 14 Şubat'ta saat 12'de ya otdüde 3 anfinin önünde ya da karanfil sokakta buluşuyorlar kadınlar. Erkekler gelse de olur, gelmese olur. de olur. <gülüyor> Diyelim. Ben gideceğim ama <gülüyor> Ben gideceğim. Buradan ben bir kez daha hatırlatalım, yarın tekrar hatırlatlanırımızı devam ettiririz diyelim ve biraz gündeme dönelim isterseniz. Dönelim evet ya. Vallahi gündemde Siirt'te 6 kişilik toprak ailesi vardı ya 4 ayda 300 yangın çıktı falan filan diye. Evet Nedense tamam. eve kameralar de... yerleşince hiç yangın mangın çıkmaz olmuş. Pislikten mı? diye bağlanmamış mıydı? Bir <gülüyor> yani? hoca pislik dedi öbür hoca yok kesin bunu verdi. Cin dedi bilmem ne dedi falan filan. Falan cin cin doğaüstü olaylar. Eve kamera yerleşin, cinler kameradan mı kaçıyormuş evet. yoksa kamera olan yerde doğaüstü olay mı olmuyormuş? Kamera olan yerde doğaüstü olay nedense olmuyor. Ondan sonra aileye biraz acık psikolojik yardım şart, şart ya. olmuş demişler. Ha, Kendileri mi yakıyor? yakmış Yakmışsın. Uyumuşsun <gülüyor> uyandığımda yakmışsın diye açıklaması var. Cin Allah yok Allah. cinlik var diye de bugün. E zaten Peki bu ne... konuda o kadar fikir belirten işte para psikoloji uzmanları falan filan şey mi diyorlar? Kamera olunca zaten bizim işimiz yani... Biz yani kamera bizim sektörü çok etkiledi mi diyorlar? <gülüyor> kamera çıktı valla sektör derinden etkilendi. Valla ne diyorlar belli değil. Ya esas <gülüyor> o ben diğer adam arıyorum arazi mi? olmuşlar. Yani, valla ortadan <gülüyor> hemen kayboluyor. Kisininisi şey... bu. Ben şey üzülüyorum ya orada akademisyenler falan çalışmıştı. Tabii canım. Yani bir profesör işte 4 yaba şeyin, falan filan cin konusunda asistan, araştırma için değil. Bu yangın, yangın sebebini nasıl, yangını nasıl? Tabii çıkar tabii diye. de yazık yani onların onların bence çok sinirlenmeye hakkı var bu adamlara. O zaman bundan sonra açıklanamayan vakalarda ilk önce bir kamera yerleştirelim. Ondan, ondan sonra, sonra uzman görüşü. Evet yani. Bir anda kamerayla vaka falan kalmıyorsa ortada. Ben dün o haberi yine televizyonda izledim de. Haber verdiler mi? Verdiler de şeyden çok rahatsız ha, Adam doğru. şey gibi bakıyor muydu domuz gibi kenara. Attı belki kesittiler. <gülüyor> Dolabı bir açtılar. Dolabın içinde bir tane salça kavanozu vardı. Kavanozu değil de böyle bir donumsu. Buzdolabında mı? Buzdolabında. Markasını görünce şey oldum Oktay. Ne? Bu markadan bir rahatsız oldum. Aileden dolayı mıdır, nedir? Bizim, Bizim aldığımız marka. Ben o markayı bilmediğimden, ben gülemedim bunu. Hadi ya. <gülüyor> yani iç hizmetlerinin daha da şey olduk yani. <gülüyor> Tematik hizmetler. <gülüyor> Tematik hizmetler oldu. Biz sana o markayı söyleriz ya. Tamam Sen de ya. inan çok mutlu olacaksın. <gülüyor> Neyse bu bir tarafta bu var. Bir tarafta önümüz 14 Şubat Sevgililer günü diye aşka doyacaksınız. Antalya'da Doğru. pideci. Kalp şeklinde pidelerini, lahmacunlarını hazırlamış. Ne kadar Helal olsun. olsun. Valla sürpriz yapmıyor. Hep ya illa abla. ayı mı olacak ya? Ne Hep kalp mı olacak? Romantik mi olacak valla? Yani şimdi bazı erkekler de romantik olmak istiyorlar ama o romantiklik paketinin içindeki pek çok ürün onlara ters geliyor. Evet. Ama lahmacun olduğu zaman kalple de olur. Ayı şeklindeki lahmacunda da hapupupur yer. Kalp şeklinde mesela pide yapılsa ama pide dediğim öyle etli, kaşarlı falan değil. Hmm. Normal ekmek pide. Hı şey, şey diyorsun ki. Lavaş. Lavaş lavaş. Hani Yuvarlak şey. oluyor ya pide. Yani onun şişkini. Onun böyle kalp şeklinde olan Ne kadar güzel olur. <gülüyor> ya da yani her yerde tabii böyle güzel e, fırıncılar yoktur. Evet. Çiçek ekmek al. O da bir çiçek sonuçta. Romantizm bir şey. Bakayım Koy içine işte, pastırmayı. Hiç... Kuş gömü. Durumun varsa. Hı, durumu varsa. Durumun yoksa sür Fal salçayı. Sür pastırma. <gülüyor> yani. E, aşka doymak her şekilde mümkün bu halaya. Çok güzel. Ben de gördüm beğendim. Aşka doyacaksın sloganıyla e, 14 Şubat gününe özel. Pidelerimizle hizmetinizdeyiz. Teşekkür Bu yılki 15 Şubat, e, 14 Şubat'ı kaçırdık da. Yani e, bir misafirimiz haftalar öncesinden gelerek ben o gece sevgilime evlenme teklif edeceğim burada falan diyerek e, şey yaptığı için e, e, biz daha 14 Şubat'ın yaklaştığını farkında değilken yani rezervasyonu yaptırdığı için kaçırdık ama seneye saplar günü mü veya yalnız saplar deyince şey oluyor da yalnızlar günü gibi bir Vallahi, şey mi olsun. Yoksa... şöyle söyleyeyim o gün o O zaman şöyle söyleyeyim evet. Hiç yerimiz yok. Yani o evlenecek ee, ...arkadaşımız dışında zaten iki kişi gelen galiba yok ya. 10 evet, kişilik rezervasyon. Yok yok dün konuştuk. Bütün rezervasyonlarımız ikişer iki ikişer ikişer. O iki zaman dön, döndürülmüş. Döndürülmüş. Hatta o rezervasyon. 10 kişilik rezervasyon var. O da mı? Saçma, oldu, saçma olduğunu duyuş, iyi, iyi bulmuşlar. Ha de ikili ikili şeyler olacak. Bu arada Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden bir haber var. Ona bakalım mı hızlıca? Yoksa duralım. Radyo günümüzü kutlamışlar. Dünya Radyo, Radyo Günü. Radyo Günümüzü Keşke Radyo Günümüzü kutlasalardı. Çünkü e, güreşi tamamen kaldırıyoruz olimpiyatlardan. Evet, öyle bir karar var. Hangileri? Nasıl 2000... kaldırıyor ki? Ha. o komite kaç senelik ya? Olimpiyat dediğim binlerce yıllık şey. Olimpiyat başladığında güreşten başka spor yoktu dünyada. Ama yani. şeyleri falan koyuyorlar. Yok onu... be. Kaçta başladı olimpiyatlar? 1900'lerde başlamış bu. canım o yani antik olimpiyatlardan bahsediyorum. Yunan tarihinde olimpiyat ruhu şey olduğunda Güreşten başka spor yoktu bir tane de haberci koşmuştu adı o da maraton şey canım diye, hem de donsuz güreşti yani yani ama bir sürü kriterleri var şimdi bilet satışı seyirci izlenme oranı falan filan diye ona bakacak olursan baya bir benimce hiç haz etmediğim olimpik bir takım sporlar var evet duruyor ama, ama onlar çatır çatır devam ediyor ya yani bir tane de adet yerini bulsun diye güreşi iç, Ne güreşe sahip çık bir de güreşi anlayan adamla seyredersen çok güzel bir şey Mesela dünyanın en sıkıcı seyretmesi, en sıkıcı sporu Bilardo. Ama gecenin bir vaktinde bir tane yorumcu adam var. Hı hı. Ne güzel anlatıyor orada. Ben onunla mesela Bilardo'yu <gülüyor> çok uzun zaman seyrettiğimi hatırlıyorum. Bilardo mı sunuk Yok. Şey, Bilardo. Büyük, büyük masa. Semih'in alın damarının çıktığını da böyle haber olarak görüyor. Bakın dikkat edersiniz sevgili seyirciler. Semih'in alın damarı çıktı diye anlatıyordum. Kişi alacak? 2016'da olacak. 2016'da olimpiyatlara katılan son güreşçiler Rio, mi? Rio'da olacak. Rio'da ama 2020'de olmama e, ihtimali var mı? Maalesef olmama ihtimali var. Kesin e, karar alındı mı bilmiyorum. Alındı denmiş ama benim bildiğim yani şey olacak. Alınacak çünkü onun yerine de başka bir şey gelecek. Dal gelecek. Ne? Ada. İşte ne olursa çiçek düzenleme sanatı mı? 7-8 ahşap boyama mı? 7-8 tane şey var. Ne asak. var? Karate. Karate mi? Karate yok mu olimpiyatlarda? Ya e bak karate yokmuş. Ayıpmış şey odun da olmuş. Squash, squash. Hah iyi tamam çok güzel ya. Bir de bisiklet koysunlar ama şey salon bisikleti. O, Spinning dedi. Spinning. Kayağı. Paten kaya. Paten kaya geç. Tırmanış sporları. Tırmanış sporları. Ne alakası var? Öyle, yani. öyle mi? Ne demek ne alakası var? Kaç metreye mi tırmandı? Onu mu yapacaklar? E, Tabii çabuk, kaç metreye Ne kadar sürede? Var. Hepsinin bir şeyi olur canım. Hepsinin bir Ona kaidesi bakar. var canım. Ya güreşçiler O zaman sen en son güreşini güreşçi, şey ne zaman, zaman seyrettin? Ben geliş. seyretmem canım. Benim seyretmeme gerek yok ki. Orada güreş olduğunu bilmek Ama bana yapar. Ama sen seyretmezsem ben seyretmezsem. Herkes o zaman güreş, güreş televizyon olduğunu... Bu nasıl olur? Televizyon reytingleri düştü diye işte kaldırıyorlar. olsun. Buradan modern sabahlardan tam destek olduğunu bilsinler. Bizi de yaşasın destek çıktı diye topaç gibi pehlivanlar kucaktan kucağa gezilsinler. Zaman da destek verebilir Pehlivanlar bize ki. sarılsın biz de burada Ege <gülüyor> kuralları sık sık değişti ya mesela o aralarda hiç kural hatırlatması yapmadık bir şey yapmadık. Çok Doğru. sık değişti kuralları. Yani Bir de voleybol denen dünyanın en garip sporuna dönüşmüştü bu servis geçmesi. Bak ne güzel bir şey yaptılar. Daha oyununa heyecan katıldı. Güreşe de koşunda bir iki kural değişikti. Ne mesela? Koydular zaten bir sürü kural değişmiş. Yerde başlama falan çok duran bir spor ya. Bence hakem hiç karışmasın. Hakikaten orada temiz bir e, centilmence uzun uzun puansız muansız bir şey. Hani puanla yenme diye bir şey olmasın da. Uzun uzun yerden yere vuran kazansın. O sen dediğin şey Kırkpınar. Hah. Gibi mesela Kırkpınar diyorsun. bak kaç 600 yıldır mı devam ediyor Kırkpınar şenlikler? Temiz. Temiz 600 temiz, yıldır devam. Temiz var doğru. Yalnız e, Greco -Roman. Greco Televizyon... devam mı yoksa bilet yok yok, komple mi? Selvazdan arıyoruz Greco Roman kalıyor falan diye bir şey yok, yok değil yok mi? Yok yok ya, hayır tamamen şey. Televizyon reytingleri düştü. Ondan sonra yeni kurallar anlaşılmıyor demiş. Bilet satış oranları çok azaldı demiş. Bizi hocam şey okçuluk var mı şeyde? Olimpiyatlarda var galiba. Ben hep her sene bilet kombin benim biletlerim bütün Olimpiyatlarda. Okçuluk da ama şey uzaktan bakınca şey onlar. Gerçi televizyonda iyi güzel izleniyor olabilir okçuluk. Aslında i̇şte, güzel izleniyor. Yani bir temaşa şey yok ama. Ee, sahnede salonda öyle dediğiniz nerede coşku alanda ama, evet ee, ama televizyon üzerinden güzel izleniyor A, sesi bile ok. yok Orada yani seyir filmde seyir. mesela fıtın fıtın diye ok sesi var televizyonda o da yok olur mu canım tüm diye bir ses geliyor bir daha yapsam fail tüm Aa, keşke yapmasaydın. Ah bu arada 9.5 geçiyor saat. Tamam. Dünya ya, Radyo Günü de. Yani, Kalar e, yani. da değil. batmayacağız. Kalar da evindeki partide değiliz yani. Ay <gülüyor> hatırlatmasaydın ya. Ya onu ben <gülüyor> keşke bende de öyle bir anı olsa. Ben de öyle bir şey hatırlayabilsin. <gülüyor> Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tulesiniz. Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. hepinize bir kez daha günaydın. Espriler, şakalar, Dünya Radyo Günü'nde devam ediyor. Az önce e, tanklar borularını radyomuza döndürerek önümüzden geçtiler. E, törenler kapsamında tabii ki. Darbe falan olmadı. O da şey. Gerçek yapalım. gerçek radyocu <gülüyor> espirisidir bu. Sevgili dinleyiciler. As, asli has, radyocu Asradyocu esprisidir. esprisidir bu. O yüzden e, anlayana gülünmese de olur denir. Anlayana <gülüyor> sonunda en <gülüyor> sonunda. Ay evet devam edelim. Dünyanın bütün adamları Fahir 3 ve anlamsız Şubat Beker'e Oktay Demirci ile <gülüyor> yayınımıza devam ediyoruz. Kenya'nın başkenti Nairobi'de e, çok güzel kahve var. Çok güzel Hoş. kahveler var ama yol ortasında şakalaşan iki aslan trafiği resmen trafikte Şakalaşan mı? Şakalaşan. <gülüyor> e, trafiği açık yol ortasında birbiriyle oynayan aslanlar nedeniyle trafik bir süre maalesef. Selektör de yapamazsın olarak. <gülüyor> Vallahi hiçbir şey yapamazsın. Kimse de arabasından çıkıp da şey de diyememiş. Ya lütfen biraz bir pardon abi deyip tekrar herkes araba. Ben yine da... selektör yapan kamyoncu gördüm. <gülüyor> Na inek mi yaptı? Ben onu hani kamyoncu. Yapmadı hiç. <gülüyor> İneğe değil de güvercinlere de sinyal verip selektör yapan şoförler var. Sinyal veriyorum mesela oradan döneceğim, döneceğim diye. Ben de bir kere baykuş yüzünden trafikte beklemiştim. Baykuş mu? Hı hı. Neredeydi? Bodrum'da. Bakmak için beklemiş. Yolun ortasında baykuş durmuş. Ona da selektör yaptım. Bir şey yapmadı. Ne yaptı? Şöyle kafaya 360 derece döndürdü. Ondan sonra iyi tamam falan dedim. Sonra kenarında şey yaptı. Hiç oralı olmadı ya. İki adım falan attığını hatırlıyorum. Araba geçer. Geç la, geç falan gibi. Ne yapıyordu? Sigara mı içiyordu kenarda? Herhalde o bir şey vardı. İnşaat da <gülüyor> ee, Araçta patates de yoktu. Patates olsa patates açacaktı. Valla ben şeylere özeniyordum bazen böyle Hindistan'da Hindistan'da böyle maymunlar falan filan enteresan hayvanlar sürekli ortalıkta selbest selbest dolaşıyor ya. Evet. Yani ne güzel falan diyorsun ya yani bir değişik biz görsek görsek bir kedi görüyoruz arada bazen bir can şenliği oluyor bir tilki gördüğümüz oluyor. Falan. Evet doğru valla en Anladım. çok gördüğümüz vahşi hayvan tilki mi? Yani en çok gördüğümüz hakikaten o da kedinin hallicesi gibi bir şey o da kaçıyor bir de baktığında evet, hep kuyruğunu görüyoruz yani vahşilik bu değil diye bağırıyorsun arkasından Tabii. en fazla gel lan buraya diyet bir, birkaç tane ya adam var ben anlamlı konuşma vahşi hayvandan da. olur ne olmaz abi, Doğru. Tabii Doğru. abi sonuçta vahşidir gelir yani. yer seni hiçbir şey diyemem şimdi bundan... bu otudeki tilkiler ne yiyorlar yani tilki varsa tavşan da var mı acaba otuda tavşan vallahi pek kalmamış benim gördüğüm Yemişler. <gülüyor> <İyim> <gülüyor> neyse ki tavşan tavşan hop tavşan <gülüyor> <Davşan> bu konuyu <gülüyor> geçtik <gülüyor> Davşan, davşan, davşancık lütfen. Ee, işte 10-15 dakika boyunca aslanların oynaşmasını izlemişler, hep beraber. Köpekleri falan karıştırıyorlar galiba ya. Merak başka ne yiyecek diyor? Başka yiyebilecekleri ne var? Var canım. Çok affedersiniz. Tarla şeyleri var. Kim? Cerdonları. Cerdonları var. Cerdonları. Ah Cerdon ya, doğru. Cerdon yiyorlar. Efendime söyleyin. bulursak davşan yiyoruz böcek yiyorlar mı? Bilmem bir bir sohbetimizi alalım istersen. Bir tilkiyi güzel. Ot diye bırakılan şeyleri yiyorlar mı kedileri? yazık ya öyle şeyler de var ya. Kedilere de dadandıkları oluyor. Ya bir de yazık o şeyler var ya köpek sürüsü var ya. Hmm. Onlar var ki tilkilerin de işi zor. O zaman da güreşçi ya. ve tilkilerin sesi mi olsam? Mazlumun sesi Mazlumun oldun yani sesi bir, bir, anda, bir anda. Çok sesli olacaksın yani. Dünyanın bütün sesleri. Lan, tilki sesi nasıl? Tilki sesi mi? Hiç sesi yok galiba tilkinin. Olmaz olur mu? Aa, çığlık çığlığa onlar. <gülüyor> Gibi bir ses mi çıkarıyor <gülüyor> Yok çığlık çığlığa diyorum. <gülüyor> diye bir şey yapıyor ya. Çığlık çığlığa hangi anı? Bir anı mı? Yoksa yani bir anı ha ha. Mesela ayağı bazen tam kapıya sıkışıyor. Orada bir diyorsun abi. Yatağın köşesine vuruyor sürekli çıkmamanı. Ne, ne ne sesler çıkarıyor. Komidin hayvanları. <gülüyor> <gülüyor> hayvanlar. Vay hayvanlar evcil hayvanlar ve komodin hayvanları olarak geçer. Ya ben bundan rahatsız oldum yani böyle Merasa, şey, şehrin şey. ortasında da aslan gezmesin ya. Şakalaşma mı yoksa yayıncılık? Birbiriyle sebebi. şakalaşıyorlar canım yani. Hani bunu... Ya yani şaka baya pençe atıyor falan. Güleşe. O pençe atıyor. Yani güleş tutmuşlar hep güleş. neşveden güleşe durmuşlar. Yani iki kedinin Şakalaşması gibi mi gözümüzde canlandıralım? Bakayım. Yani biraz öyle canlandırın da... Ola iricesi. iricesin. İricesin. İyi ki şey olmuyormuş orada. Öbür türlü bir şakalaşma yok. Çünkü belgeselde aslettiğim gibi <gülüyor> biraz öyle. uzun sürüyor. O Vallahi, Ne evet. bu şaka mı diye zaten bütün <gülüyor> trafiktekiler... <gülüyor> Herkes viskileri koymuş şey yaptı. Trafikte viskileri içemezsin. Tabii canım arabalarda. Hemen yandan çocuklar çıkmışlar viskileri koymuşlar. Abi alır mısın? Araba şarjı var viski var diye. Bir tanesi de tavla satıyordu yine. <gülüyor> <gülüyor> Veyahut bizim bestekar sokaktaki tavlacıya şey diyesim geliyordu. Yani üşeniyorum. Tavlacıları ya onlar... Dün, dün de almadım. Bu, dün bütün gece evde düşünüp bugün almış olacağımı mı düşünüyorsun? Adam tablaya? oradan şey pazarlamaya çalışıyor. Bilmiyorum belki dinleyicilerimizde rastlamışlardır. Resmi pazar. Abi bak manzara İstanbul diyor. İstanbul, İzmir diyor. Abi seni hatırlayacak bir, mı adam ya? Bir de Adamın ben karşısından söyleyeyim. kaç kişi geçiyor her gün? 180 liradan başlıyor o fiyatı. En son bana tamam bir 10 lira ver de yani şeyimiz olsun diye en son o noktada dedi. Ay tavdallar tavdallar tavdallar. O sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Burası Modern sabahlar. devam ediyor sevgili salon severler, espriler, şakalar gırla buyursunlar. Obam'a bir konuşma yaptı dün sabaha karşı. Ee, balkona çıktı yüksek bir yere. Alış, alıştı çünkü. Ama zaten <gülüyor> alkollü <mi>? müymüş? Yüksek. <gülüyor> Yok ya balkona bağırmış mı? Bir kadeh bir şarap içmiş galiba o gün yani o da şey yaptı. diye. Yani. Alkol var ama yani konuşmasına yani, şey yapacak yetme. bir şey değil. Ee, güzel bayağı da izleyicisi var. yani. E Barak gel içeri lütfen diye Michelle Obama. Barak tamam hadi gel. Ben bu kurucu babaların ta falan diye böyle bir konuşma. Bütün Amerikan tarihini ilgilendiren bir konuşmaymış. Teröre karşı konuşma yapmış <gülüyor> bunun yanında <gülüyor> kurucular dışında ee, yani buraya kadar her şey çok da güzel bir konuşma yapmış öyle e, benim yorumlanıyor evet benim Michigan'lım benim kan demiş hep hepiniz demiş bütün Amerika demiş ee, hep beraberiz falan filan derken ondan sonra konuşması bitirmiş güzeldi bir alkış almış ondan sonra açıktan Michelle Obama'ya açıkten mı açıktan herkesin gözünde Michelle Obama'ya böyle bir öpücük göndermiş. Tam o sırada Michel baba kafası başka yerdeymiş. Yani kafası bu, bu, bu yana, beri yana doğru dönükmüş. Şişt, bir daha göndermiş. Michel, Michel demiş. Valla öyle. Açık açık göndermiş. Artık diyorlar başkan Değil rahatladı. Rahatladı başkan <gülüyor> rahatladı son dönemde. Bunu da yaptı rahatladı. Balkondan öpücükte gönderiyor diye. Ee, bir, bir, o da bir neşfe olmuş. Şunu yapmış mı? Böyle yapmış? elini böyle parmaklarını kalbinin üstüne yapıp... ...Mişele gösterip böyle kalp atımı yapar gibi... ...eski şeyin vardı ya böyle... Onu müziksiz onu yapmaz müziksiz herhalde ya. Amerikan ya. başkanı. Amerikan başkanı <gülüyor> her Yoksa türlü Yoksa yani şey. tek sorun müziksiz yapılmaz gibi geliyor bana. <gülüyor> Biraz olur. müzik olsun mesela. Ağzıyla bile biri yapsa arkadan mesela. Böyle bir şeyler. O zaman yapardı. Güzel olurdu aslında. Valla onu da yapar yani. Yarın öbür gün başka şeyler. Demek ki bundan sonra başkanın el şakalarına da hazır olmak Tabii lazım. Amerikan yönetimi Belki... anayasa mahkemesi falan oradayken öpücüğünü yönelmiş. hayatında bir, rahatladı. Bir taraftan da siyahi bir e, papadan bahsediliyor. İyi Oradan coşkulandı. Vallahi ondan coşkulanmış galiba. Son dönemi. Zaten kim ne diyebilir ki? Eline karışır yani. E karısına karşı da boş değil. Hala birbirlerinin delil gibi seviyorlar. Yani. Belki de konuşmanın sonunda yaptı bunu değil mi? Tabii konuşmanın sonunda. Belki Michelle Obama diye yorumladı insanlar da öptüm kıps bay diye bitirdi konuşması. <gülüyor> o da olabilir. Öpüyorum bay. Kim bu? Ne güzel ama öptüm kıps bay. bir konuşması da canım meşgulsün herhalde ben yatıyorum diye bir konuşması vardı. <gülüyor> evet <hatırlıyorum. Bir> konuşması. <gülüyor> Evet onu onu hatırlıyorum da yok ya. Öyle olunca şey yapıyor. Açık açık belli ediyor. Yani öptüm. Öptüm kısmı. Bence seversen. ama Ay, yok. Dünya, şey dünya siyasilerinde böyle bir şey var galiba son dönemde. Çünkü şöyle bir bakıyorum da. Kim göndermiş? Yok orada da şey göndermemiş. Öpücük değil de burada da çak noktasına geldiler. Hatta neredeyse çak <gülüyor> neredeyse yaptılar Neredeyse çak diye. yapıyorlar. Aa. Neredeyse çak yapmamışlar. Bildiğin çak yapmışlar. Alman Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Kladio Roth'la İran elçisi Ali Rıza Şeyh Attar... Ee, ...konuşmalardan sonra ki biliyorsun... ...öyle bilinimdir mi demiş şey Çakları. <gülüyor> İran'da ayrı ses getirmiş. İran'da ayrı ses getirmiş. Almanya'da ayrı ses getirmiş. <gülüyor> çakları. Yani çakları. Çünkü normalde İran'da kadınlarla da el sıkışmadık. Evet, belki de o yatırır. yüzden oldu. Kadın elini uzattı sonra ay bunlar İranlıydı el sıkmıyorlardı falan diye ne yapacağını şaşırdı. Ne yaptın, ne yaptı? Kaldırdı falan. O da çakmış <gülüyor> çak... elini çak yaptı. Yani neredeyse çak yapma noktasına aşmışlar işte o noktayı eee ama bir neşve var yani. Şurada İran elçiliğini görüyorum. Yani nasıl böyle bir keyif, bir keyif, bir High keyif. High five'ın Almancası ne acaba? High five'ın Almancası Uber über fünf. Uber fünf. Uber fünf deyip böyle çak yaptılar demek. Çok güzel oluyor ya über fünf. Über fünf. Über fünflere gelesin. Neredeyse überfüm noktasına geldim demiş. Bu arada Angela Merkel geliyor biliyorsunuz. Ya Angela Merkel ne an zaman geliyor. geliyor. Ee, Valla önümüzdeki günlerde yakın zamanda gelecek Türkiye'ye e, göreceğiz onu izleyeceğiz. Gelsin Zaten 3 şiniselyesi bizim dükkanına. Alman usulü. Ya aşinisel. <gülüyor> Nein Davut'u nasıl açıklayacağız? <gülüyor> Angela Merkel'e. E. <gülüyor> Nein Davut'la iki şey, şey açıklamamız lazım biliyorsun. Bir Nein Davut bir de Gartenzi Werke. <gülüyor> Onu da açıklamamız lazım. Menüsünde Alman mutfağına yer veren... ...ve hala açık kalabilen az mekandan birisi. <gülüyor> yavaş yavaş başladık deriz ya. Önce Şansör. Almanca kelimelerle başladık... ...sayın Merken sonra... Ne diye mutfağa. gidiyor Oktay? Var mı bir sebebi? Şey Siyasi olaylar var. Siyasi olaylar. Görüşmeler temaslar. Çünkü mevsimsiz yani baharda veya yazın gelse. Tabii değil mi? Ama yani yazın da zaman... şey demiş... ...tatil köyleri hep Ruslar doldurmuş <gülüyor> Biliyorsunuz bu aralar <gülüyor> biraz Avrupa Birliği'ne tavırlıyız ya biz. He evet doğru atarı atarı atarla cevap veriyoruz. Ha, atar yapmaya laf, mı geliyor? Laf sokuyoruz şey yapıyoruz. Bilmiyorum yani o onunla ilgili görüşmeye geliyor biraz gönül alma şey mi yoksa Almanya olarak biz de çok hikayetsiz Boğazlıca Birliği'nden bir demeye <gülüyor> mi demeye vallahi öyle de diyor Bizim olabilir. Bizim de paralarımız kuruttun gibi bir çifti falan diye. Çünkü en çok Almanya yani şey yapıyoruz. Valla paracıklarımızı mesela. alıyorlar ona ver o bitiyor öbürü borç istiyor öbürü bitiyor öbürü borç istiyor. Neyse İzlanda şey oldu ama. İzlanda, kurtardı mı? Paçayı kurtardı mı? Yırttık abi demiş. İzlanda. Sıkıntı yok diyerek bu ülkeyi idare ediyor. <gülüyor> Sıkıntı yok demişler. Çünkü bir yıl önce şey diye sormuşlardı ne oldu falan diye sormuşlardı gitmem abi demişlerdi. <gülüyor> ondan sonra şimdi neyse sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok demişler ee, eyvallah demişler bir de aynen, aynen demişler o <gülüyor> yüzden kurtulmuş bu üçünü söyleyince de İzlanda şimdi Avrupa Birliği'ne girsek mi girmesek mi şey yapıyor ha, girmesek. çok kötü Avrupa Birliği'nde durumu diye yani o yüzden Avrupa Birliği'nde de bir şey soracağım ya İzlandı var. aday ülke miydi daha ada ülkeydi hani onu ada ülke olduğunu aday aday mıydı yoksa adam mıydı adam mıydı İzlanda bugüne kadar hiç sorgulanmamış bir... Soruyu e, sorguladım Vallahi Google'dan araştırmış Kenan Bey. Ha. hi Almancasını. Neymiş? Dauren füf. Dauren Yani füfü bilmişiz. Bir Dauren. O da Über. Dauren. <gülüyor> Ama Oktay güzel okudu. Daha Nasıl, o kadar Almanca kurslarına gönderdik seni. Sanki parasını biz verdik. <gülüyor> <Ya> ben, <gülüyor> verdim, ben sadece izin verdim. <gülüyor> ben, Bana sordu verdim. dedi ki gidebilir miyim? Dedi git Oktay. senden almadım da Ege'den aldım. Aldın ben. mı? Havuzdan Hı -hı. alacağız dedi. Hı -hı. Fahir Verdi Fahir Havuzdan... dedi. Meğer i̇şte havuz... izin vermişsin. Havuz, havuz dedi sevgili dinleyiciler havuz sistemi. <gülüyor> ortak havuz sistemimizde biliyorsunuz gelen gelirlerin <gülüyor> tamamı ortak havuza atılır. Oradan ihtiyacı olduğu kadarıyla insanlar alırlar. Teşekkürler havuz sistemi. Bu arada şey sıkıştırıldı bu biliyorsunuz bir tane Los da manyak vardı ya. Haa. Tamam Dağları... ya, ya ben bilmiyorum ben ya. Ya manyak dediye ben hepinizle e, e, bir savaş açıyorum. Eski diye. polis. Ha tamam tamam şey. Hat. bu oyuncunun hastası olan çıkan Evet abi. orada da şey varmış yani bir sürü oyuncunun hastasıyım demiş. Çok seviyorum. <gülüyor> Sev, seviyorum, çok seviyorum. Sevdiğim oyuncular diye saymış. Yani bütün oyuncuları saymış orada. Nataleportmanı da var. Işte. Nataleportmanı da var. <gülüyor> Bakıyoruz var mı? <gülüyor> Vap sarı şekerden <gülüyor> nataleportman çıkıyor. Bir sürü orada oyuncu var. Onun o oyuncular arasında bir tek. O adamın söylediğin Charlie's'in ciddiyi alıp cevap verdi. <gülüyor> Herhalde işsiz olmasının <gülüyor> etkisiyle. İşsiz <gülüyor> mi Charlie Bakayım e, işsiz evet. Hala Tuvali Altman'den sonra bir numarasını görmedik. Yine yapmıştır abi seslendirme. Senaryo menaryo yok mudur ya? Yok abi. İş yok demiş bu arada. Gitmedi abi demiş. <gülüyor> İzlanda çıkıp ona da öyle demiş. Ee, sıkıştırıldı şu anda. Rambo Rambo deniyor adama. Ha Dün doğru. doğru. Rambo, Onda... Rambo manyak mı ya? Rambo... Orada da mı? Rambo manyak değildi ki ya. E niye o zaman? Öyle? Ama Rambo'nun Rambo da, Rambo da özelliği açısı. eğitimli bir adamın şey güvenlik kuvvetlerine kafa tutmasıysa Rambo. Kağıt Rambo. Evet, üstünde Rambo. Hatta Çıkış John noktası Rambo. farklı olabilir. Evet. Django olmayacağına göre yani Django derken The Django. Baştaki D okunmaz biliyorsun. <gülüyor> Baştaki D'nin okunmaması o filmin bütün havasını alıyor. <gülüyor> Bence. Çünkü Türkiye'de Django dediğimiz kim vardı? Ne tatlı kaçıklardaki köpek. köpek vardı. Evet, evet. Vallahi. Ama The Django deyince başka bir şey. Jangon'un bu baştaki d bir şey veriyor, hebet evet, veriyor. Ama oradaki d diye okumuyor. Sanki İngilizcedeki d gibi, article gibi. Evet, onu Ona da var. uydurmuş olacak dedim. Article mı? Ya diyenlerin başına ne geldiğini biliyoruz. Evet yani öyle diyemeyecek kesarette bilmiyorum. Bir gün mükemmel bir gün olacak.